Yusuf dedi ki Ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin dedi. Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim, yönetmesini de iyi bilirim dedi. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ شَاءُ وَلَا نُضِيْعُ أَجرَ <الْمُحْسِنِينَ> Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz, Rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz. <gülüyor> İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. وجاء إخوة يوسف <gülüyor> Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.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 Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, Bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَاِنَّا لَفَاعِلُونَ Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler. "Ve قال لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ ف۪ي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا قَلَبُوا ila اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Yusuf adamlarına onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler dedi. Faklma, rjgul ila abihim, qalul ya abanam, nıga minn al kail, nıga minn al kail, f arsl ve inna Babalarına döndüklerinde. Ey babamız! Bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de, ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz, dediler. قَالَهَا الْاَامَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ اَخ۪يهِ مِنْ قَبْلِ Allah ﷻ hayırı hafızdır ve erham Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. ولمّا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا كَيْلَ كَيْلٌ Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ''Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş.'' Onun da yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz. Ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür. قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ "Flemm aatohum othquhüm" "Kâl Allahu 'ala manaqul waqil." Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim" dedi. Hepsi de ona söz verince söylediklerimize Allah vekildir dedi. Ve qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqe. Ve ma ughni ankum min Allahi min shay'in min al-hukmi illa وَعَلَيْهِ فَا Yine Yakup dedi ki, Ey oğullarım! Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı, ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız O'na güvendim. Güvenecek olanlar da,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 Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup Bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّي اَنَا "قال إني أنا Onlar Yusuf'un huzuruna girince o öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme" dedi. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ ف۪ي رَحْلِ اَخ۪يهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ ف۪ي رَحْلِ اَخ۪يهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْع۪يرُ لَسَارِقُونَ Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada Su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi. Ey kervan durun çünkü siz hırsızlarsınız. Kervan onlara dönerek ne kaybettiniz dediler. Onlar, hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse, kendisine bir deve yükü mükafat verilecek dediler. Ve tellal da, ben buna kefilim dedi. ''Kalû tellâhi leqad alimtum mâ jînâ linufside fil ardi <gülüyor> ve mâ kumnâ sâriqîn'' Yakub'un oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz dediler. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ Onlar eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir dediler. قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ كَذَٰلِكَ نَجَزِذْ ظَالِم۪ينَ Yakub'un oğulları, bunun cezası, çalınan şey kimin yükünde bulunursa, onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası, o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız, dediler. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنال يوسف Ma fi dini el malihi illa ey ve كل ذي علم عليم يوسف Kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur. "قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر والله اعلم بما تصفون. oğulları. Eğer o hırsızlık etmiş ise, daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi, onlara açmadı. İçinden durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi. O ya eyyuhel azizu inne Eben şeyhun kebiran fehuz ahadana makane innana muhsinin Onlar Yusuf'a Ey vezir onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır onun yerine bizden birimizi al biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنَّ اَخُذَ اِلَّا مَنْ وَجَدَنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ اِنَّا اِذَا لَظَالِمُونَ Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi. Flem isteyesu مِنْهُ kılacu nijiy. Çal kabirhum. Alam tâlemu. An abakum. Qad axtu aliyum. Muthqum min Allahi. Qad axtu aliyum. Muthqum min Allahi. Qad axtu aliyum. Muthqum min onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye ve Allah hakkında bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Ye'rci'u ila abikum fekulu ya abana inna banakesra ve ma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 siz babanıza dönün ve deyin ki, Ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Ağlebel sevvelet lekum Anfusukum emran fe sabarun cemilun asallahu en ye'tiyenibihim cemi'a innehu huvel alimul hakim Döndüklerinde Yakup bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan odur. Dedi. وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ Yakup onlara sırt çevirdi ve ''Vah! Yusuf'a yazık oldu.'' dedi. Ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu. <gülüyor> ''Oğulları Yakub'a, Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin.'' ve ölüp gideceksin dediler. O <gülüyor> ale innema ashku bathi ve huzni ila Allahu ve a'lemu min Allahu ma la ta'lemun. Yakub dedi ki: Ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Ya benen yezhebû fe ve ahîhi ve lâ tey'esû min Ey oğullarım gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاءَ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, Ey vezir! Bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut. Bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir dediler. "Ale alimtum ma faaltum bi Yusuf ve ahih Yusuf, siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?" dedi. Ollu E in kale te Yusuf O ene Yusuf ve heve eh Adeen Allahu aleyne İne humeyiyette ve yas bir fein Allah heley e onlar ''Yoksa sen Yusuf musun?'' dediler. O da, ''Evet ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.'' dedi. قالوا Allahi lekad âferke Allahü aleyna ve in kunna le onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler. Kâle lâ tethribe aleykumul yevme yeğfirullâhu lekum ve huve erhamur <gülüyor> râhimîm. İzhebû biqamîsîhâzâ feelkûhû alâ vecihî ebî ye'ti basîran ve'tûnî bi'ehlikum ecmaîn. Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın, ve bütün ailenize bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi. والوت الله انك لفي yanındakiler Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler Fe lemma enja el besir alqahu ala vejhihi fa o <gülüyor> hâlâ Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup: Ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi. "Qalū ya aban astağfir <Gülüyor> lana zonu inna Oğulları Yakuba, "Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık" dediler. Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: çok "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: "Söz: İleyhi, ebeveyhi, ve kâle, shâe, Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi. Arşi, ve rafa'a ebavehi وَقَالَ diyor ya abet, bu teowil rüya ya mı? Qabul, kudj gel ha Rabbi hakka, ve kud ahsen bi, ız axrjani min esjani, ve jab abikum min albedu min bagde اِنَّ رَبِّي لَط۪يفٌ Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, Ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbi kad ataytani min al-mulki ey Rabbim sen bana hükümranlık verdin Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin ey göklerin ve yerin yaratıcısı dünyada da ahirette de benim dostum sensin benim canımı müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat. Zelik min enbe'il gaybuhu ilayka ve ma kunt ledayhim iz ecmeu Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildir. Sen, her ne kadar içten arzu etsen de, insanların çoğu iman edecek değildir. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Afamino, ta'atiyhum guashiyetum min azabillahi, la Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ul hazihi sabili ed'u ila Allah. Ala basiratin ana ve men ve subhanallah ve ma ana minal müşrikîn. Ey Muhammed deki işte benim yolum budur ben de bana tabi olanlar da basiret üzere Allah'a davet ediyoruz Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ben müşriklerden değilim ve ma ersalna min tablika illa rijalen nuhi ilehim min ehli'l-kura biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hatta ize istey eser ve bannu ennehum kad kudibu nasruna... جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ المجرمين. Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez. لَقَدَ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِؤْلِ الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرًا وَلَاكِنْ تَصْد۪يقًا لَذ۪ي بَيْنَا دَيْهِ وَتَفْص۪يلَ Peygamberlerin kıssalarında Aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Rahat Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Rahat, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır. Bismillahirrahmanirrahim Elifler la bu ayetler kitabın ayetleridir sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler. Allah'u lezî rafâ'l-semâvâti bi ghayri amedin teravnehâ thumme stavâ ala'l-arş Thumme stavâ ala'l-arşi ve sekhara şemse vel kamer <gülüyor> kullun ecelim Semmâ Yudabbirul emra Yufassilul âyâti Leallekum Bilikâ Gökleri Sizin gördüğünüz herhangi bir direk Olmadan yükselten Sonra da arşa hakim olup Güneşi ve ayı Buyruğu altına alan Allah'tır Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız. Ve o, yeri yaydı ve onda dağlar ve nehirler ve her türlü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 Her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.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 يُسْقَى بِمَا اِنْ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْاُكُلُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, Dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.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 وَأُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız? Sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ <Sessizlik> وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَد۪يدُ الْعِقَابِ Kafirler, senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin, haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ İnnama an-temünzır ve İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar? Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır. Allah Allah her dişinin Neyi taşıdığını rahimlerin Neyi eksiltip arttırdığını bilir Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır Alimul O görüleni de görünmeyeni de bilir çok büyüktür çok yücedir Sewa'um minkum bin Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir Lahu muqabatum bin beyni ydeyihi, wmin xalfihi yahbuzunu min amri Allah. Inna Allah la yuiru ma وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَامَ رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe... Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur. Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren, ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren odur. Ve yüsebbihu'r ra'du bihamdihi vel melaiketu min khifatihi ve yursilu's sawaiqa fe وَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar albu o büyük kudret sahibidir. Lehu da'watul haqq. Vallazina yad'un min dunihi la yastacibun lehu bi shay'in illa kabast kaffayhi ila al-ma'ili <Sessizlik> yablu gahu wa ma huwa وَمَا <Gülüyor> دُعَاءُ Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse, onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali, ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça, onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir. bil <Gülüyor> Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri. İster istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ قُلْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْنِكُونَ لِا اَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم خالق كل شيء وهو الواحد القهار اي Onlara de ki, Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, Siz onu bırakıp da, Kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, Hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a, Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki, yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sendeki ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir. Enzele minessemâ imâ enfesâlet bi biqaderihâ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 فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah, hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider, insanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir. Lillezîne istecâbû lirabbihimul hüsnâ.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 Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.